Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya Fransız gitarist besteci Rolando Dienz'in bestesi bir tango ile başladık. Tango en Sky besteyi gitarist Onur Yılmaz'ın yorumundan dinledik. Babil'den sonra da sık sık vokal müziklere, müzisyenlere ve akordiyon müziklerine ve akordiyonistlere yer veriyorum ama bir başka çalgı var ki bir müzik sever olarak o da benim vazgeçilmezim. Gitar bu çalgı ve geçen 7 yılda Babil'den sonra da e, Sabikas'tan Paco de Lucia'ya, Paco Peña'ya, Pedro Javier González, Victor Monge Serenito, Atavolpa Yupangi'ye, e, Merle Travis, Elizabeth Cotton gibi ustalara... Programda da yer vermiştim. Türkiye'den de Efkan Rende, Tolga Çoğulu ve Alper Kaptaş gibi sevdiğim gitaristler canlı yayın konuğum olmuştu. Bugün de Ankara'dan çok sevdiğim ve bana göre kendi kuşağının en iyi müzisyenlerinden bir gitarist konuğum var. Biraz sonra tanıyacaksınız onu. Bugün bir kez daha Bakırköy'de sevgili arkadaşlarım Selim ve Kerim altın okun evindeyim. Sevgili Selim, sevgili Kerim merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş Sanıyorum geldiniz. bu 3. E, Babilden sonra kaydımız değil mi sizin evde? Evet. Daha önce hani üçümüz vardık ama bugün bir de konuğumuz var Ankara'dan. E, Onur Yılmaz bugün İstanbul'da ve e, aynı zamanda Babilden sonra da e, onu ağırlıyoruz. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Tüm dinleyicilere merhaba demek istiyorum. Eyvallah. Ve davet ettiğiniz için, davet ettiğin için abi, senin, e, sana da çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Epeydir konuşuyorduk aslında değil mi? Bugün fırsat oldu. Biz de eskiden tanışıyoruz. O yüzden siz, biz de Eyvallah. diyeceğim. Ercüment Aynen. Ben diyeceğim. de onur duyacağım Eyvallah. 2 ayında Selim Altunok'la İstanbul'da konser verdiğimiz. Bu beraberliğinizi konuşacağız ama önce dilersen dinleyicilerimiz seni biraz daha yakından tanısınlar. Yani müziğe e, çocukken, 5-6 yaşlarımdayken... Ee, başladım. Annem annemle birlikte, ya onun anekdotu var bende. Annemle birlikte bir çarşıda dolanırken anneme şey sormuşum, dükkanda çalan müziğin ne olduğunu, ensurmanın ne olduğunu sormuşum. O da hani tabii çok bilmediği için ork falan <gülüyor> demiş. Ben de ya ben ork dersi almak istiyorum falan demişim. Diye tabii başlamış. Evet. Bakırköy'de o zaman başladım ben ork ders almaya falan ama bu şey tabii amatörce, valla dersler. Bu arada ilk hocasının da ismini e, halen de Bakırköy'de yaşayan, anmak isteriz. Sait Demirkol, değil mi Onur'cuğun? Evet, evet, evet. Sait Hoca'ya başladı. Peki Onur, 10 yaşında kararını verip müzikle, gitarla yola devam etmeye, yani onunla dünyanı kurmaya karar verdin. Bu tercihin nedeni sorabilir miyim? Hani müzik ama özellikle neden gitar? Müzik kısmında annem e, ilkokul 4'de geçmeden önce... ...konservatuara girmem gerektiğine karar verdi ailem, annem ve babam. Hı hı. Sınavlara sokmaya niyet ettiler ve İstanbul Üniversitesi Konservatuarı Kadıköy'deki şimdi... Hı hı. ...sonra taşındı galiba şimdi yerini bilmiyorum. Bir de Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Beşte sınavlarına, Beşiktaş'ta... ...onların sınavlarına girmemi sağladılar. Hı hı. Sonrasında ilkokul 4'ten itibaren... Hala geçerli olan bir sistem bu. Yarı zamanlı sistem dediğimiz sistemle müzik okuluna giriş yaptım. Hı -hı. Yani normal okula devam ettim ve haftada bir gün hazırlık hazırlık suresi. gibi Hı -hı. gitar ve Hı -hı. solfej dersleri almaya başladım çocuk olarak. Müziğe okullu olarak böyle başladım. Gitar'a, Sonra... gitara nasıl başladım? Hı -hı. Keman önce keman bölümüne almaya karar verdiler beni bir çocuk Hı -hı. olarak. Tabii hani buna karar verirken ellere duda dudaklara çeşit fiziksel yapıya bakıyorlar. Hocalar. Kaman'a karar verdiler ama sonra birinci ya da ikinci dersten sonra ben gitarı seçtim. Tam nedenini bilmiyorum ama sanırım benden önce okulda okuyan şu anda profesör olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profesör olan Koray Sağır'ın etkisi de olabilir hı hı. ya da gitar sesini daha çok seviyor da olabilirim. Hı hı. Bu ikisinin de olduğunu sanıyorum. Sonuç olarak gitara geçmeye, gitar bölüme geçmeye kendim karar verdim. Harika. şey Orta lise ve lisans eğitimini yine aynı okulda yaptım. Aynı diye. okulda aynı hocayla. A Ertan, yani Ertan, Ertan bir nur içinde yatsın. Onunla çalıştım. Hem orta okul hem lise hem üniversitede. Onun gözetiminde çalıştım. 2004'te bitirdin sanıyorum. 2004'te lisansla Lisansım. mezun oldum. Sonra yüksek lisans yaptım. Aynı okulda yine Sinan Üniversitesi'nde. 2010'da. Onda Ve yine aynı okulda sanatta yeterlilik. Hı. Yüksek lisansı yine rahmetli Soner Egesel Hoca ile çalıştım. Hı hı. Onun için de yatsınlar. Ee, Sinan Erşahil'ine de sanatta yeterliliği tamamladım. Çok güzel. Bir de şey yurt dışı hikayem var değil mi? Bir sertifika 2011 yılında. Aslında bu bir şey. Türkiye Şubesi olan bir müzik kurumundan London College of Music. Hmm. Okulunun sertifikasını ama en üst düzey sertifikasını hmm. yani yüksek lisans hmm. Anladım. performans sertifikasını hmm. almıştım hmm. 2011'de. Peki tezinin konusu neydi Onur? Besteci Malcolm Arnold var. Onun gitar için yazdığı Opus 67 hmm. gitar konçertosunun bir analiziydi. Julian Brim kaydından bulabilirler dinleyiciler. Çok da güzel bir konçertodur. Tamam. Jazz Blues var. E, sanatlı yeterlilikse besteci yine Luciano Berio hmm. Onun... Her enstrüman için birer tane yazdığı sekuenzaları vardır. Sekuenza, işte tek solo parçalar. Hı hı. Onun 11 numarası gitar içindir. Onunla ilgili bir incelemeydi. Bir canlı eser dinleyelim mi senden Onur? Tabii ki. Ne çalmak istersin? Besteci Haytor lobos Onun yazdığı, gitar için yazdığı 5 prelütten bir numara çalacağım size. Hı hı. Dinliyoruz. <gülüyor> Thank you. Selim'le Kerim'den biliyorum ben. Hani görme engelli müzisyenlerin en büyük sorunu nota meselesi. Nasıl çözdün hani eğitimin süresince bu nota meselesini ve bugün ne yapıyorsun? Çok çeşitli yollar. Yani birkaç yol denedim. Öncelikle nasıl çalışıyoruz normalde onu anlatayım. Müzisyenler, yani gören müzisyenler normal notayı açıp deşifre hızlıca yapabilirler. Kör müzisyen ise braille nota dediğimiz, hani braille metin. Karakterlerinden oluşturulmuş nota sistemini kullanıyoruz biz. Hı hı. Yine dokunarak altı nokta sistemler olan bir şey. Bu sistemle yazılmış olan notaları bulup ezberleyip çalmaya çalışıyoruz. Hı hı hı. Bizim yöntemimiz bu ama ben e, nota nasıl bulabildim ya da bulabildim mi hı hı. onu söylemek istiyorum. Çocukken 1990'lar, 94 sonrası yani 92-94 sonrası Türkiye'de braille nota bulmak neredeyse mümkün değildi hep bütün notaları yurt dışından getirtiyorduk çeşitli ülkelerden. Hı hı. Hani İngiltere, Amerika olabilir başka memleketlerden. Hı hı. O notalarla bir şekilde gitar repertuarına devam etmeye çalışıyordum ama tabii yeterli değildi. Hocam o getirdiğim kataloglar üzerinde hangi notayı istediğini söylüyordu ama onun istediği eserler elinde yoktu adamların, hani matbaaların. Hmm. Hmm. Bir süre sonra fark ettim ki yani orta üçte, orta ikide, orta üçte birde bir süre sonra fark ettim ki yani bu şekilde daha hızlı ilerlemem mümkün değil. İnsanlar çok çeşitli eserler çalıyorlar. Hmm. Daha fazla çeşitli eser var repertuarda. Hmm. Nasıl ilerleyebilirim? Yani nota notayı getirtmek de bir süreç. Ayrıca bir Tabii. ay, üç, hmm. üç hafta. O zaman öyleydi. Bir, üç hafta, bir ay. Hmm. Hani Dedim ki ben Kendim kulağımla bu işi halledebilir miyim dedim. Evet yapabildim bir şekilde. Yani şu şekilde mesela hatırlıyorum lise 2 idi galiba 1999 Şubat tatili. Hı hı. Canım sıkılmış yani millet bilgisayarda oyun oynuyor ya da başka şeyler yapıyor falan. Ben oturup bir kaset bandını Segovia'nın Bach şakon düzenlemesini kaset ka kaydını alıp 3 gün boyunca geriye sar, ileri sar Birisler, birisler. Nota, notaları. hepsini ezberledim. M'ye çalıştım. Ezberledim de üstelik. Çaldım da yani. Çok güzel. Sonra tabii onu arkadaşlarıma teyit ettirdim. Yani nota böyle mi? Bu böyle çalıyorum ama nota doğrusu bu mu falan. Hı gibi. Kulakla çıkardığı meselelerle ilgili en büyük anekdotum bununla başladı aslında. Ayrıca piyano ile de başladı. Piyano dersi de alıyordum. Yardımcı piyano dersleri lise, ortaokul lisede, okulda. O yardımcı piyano derslerinde de aynı yöntemi uygulamaya başlamıştım. Lise 1 ve lise itibaren. Mesela bah Envansiyonlar ya da Küçük Prelütler gibi. Onur çok olan bir müzik yetisi olan arkadaşımız. Biz de onu çok küçük yaşlarda tanımıştık herhalde. 10-11 yaşlarında daha belki müziğe yeni başlamıştı. Sonra e, Ercümencim sen biliyorsun bizim kurduğumuz bir koro vardı. Çok sesli koro 90'lı yıllarda. Hı hı. O koroya davet ettik Onur'u. Ve Onur orada tenor grubunda önce bir ses olarak e, çalıştı. Daha sonra yıllar geçti. Biz artık e, korodan biraz böyle e, hani yavaş yavaş yorulduk. Kime devredebiliriz? Yani korodan yorulmaz da yani o noktada işte belki biraz başka yoğunluklarımız olması sebebiyle yeni bir şef arayışına girdiğimizde e, o koro'yu biz Onur'a emanet ettik ve Onur e, muhteşem bir şekilde koruyu çalıştırdı. Hangi son hangi hangisi 2000, e, 2000, 2003 Ocaktan 2005, 2005 Haziran'a kadar. Evet, evet. yani yedi sekiz sekiz buçuk sene biz çalıştırdıktan sonra bir iki sene kadar da Onur Hı. çalıştırdı ve Onur'un o zaman notaya hakimiyetini fark ettik. Hem kabartma notaya olan çok iyi hakimiyeti, müthiş bir ezber kabiliyeti. konçertoları ve Evet yani notasyonu... e, bulamadığı notayı da mesela gitar konçertosunu Adam oturup dinleyerek plaktan e, aynısını e, çalıyor. Ve bu bahsettiğimiz tabi koncerto yani tek sesli tabii, bir şey değil. Evet. Notanın Hı -hı. üst üste geldiği çok sesli bir partisyondan bahsediyoruz. Hı -hı. Yani isterim şöyle bir dinleyicimize açıklamış olamayıp gözlerine canlandırsınlar. Yani diyelim ki 3-3 dakikalık bir hafif müzik parçasında bir melodi çizgisi vardır. Evet. Müzik kabiliyeti olan biraz müzik kulağı olan insanlar becerebilirler. O eseri notası olmadan da öğrenebilirler. Ama bir klasik gitar eseri, arkada da koskoca işte 60-70 kişilik bir orkestranın çaldığı ve çok yoğun notası olan bir eseri çıkarmak için gerçekten müzik kulağının ve müzik, harmonik müzik eğitiminin çok iyi olması lazım. İşte onurda bu var. Mükemmel. Bizim bir, bizim Mükemmel. Ortaokulda, lisede ve üniversitede özellikle lisede ikinci bir dal olarak kompozisyon bölümünün alt sınıfına girmiştim. Hı hı. Orada e, çok değerli hocalarım vardı. Volkan Barut. Nur içinde yatsın. Hı hı. Onun dışında Özkan Manav, Hasan Uçarsu. O tarz hocalarla çalıştım ben. Harmoni e, ya da Kontrpuan ya da başka derslerde de. E, lisansta da, lisede de. Herkes. Tabii sonra devam etmedim kompozisyon bölümünü e, Lisans hı hı. birden itibaren bıraktım ama yani benim okuduğum okulda çok değerli hocalar vardı. Onlardan çok faydalandığımı söyleyebilirim. Güzel. Ne güzel. Başka ne güzel. sayamadığım isimler varsa da özür diliyorum. Hı. Unutmuş olabilirim. İkiniz birlikte çalacağınız bir eser dinletelim mi? Tabii. Onur, sen anons Besteci Cacchino Rossini e, onun Le Suare de Musica'le adı eserinden 9 bölüm eserden 8 numara La Danza e, Tarantella Napolitana'yı düzenledik. Onu çalacağız. E, ben de bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Şimdi bu parçayı çalışırken e, Onur bana Pavarotti'den dinletmişti Pavarotti'de e, bunu tabi çok güzel söylüyor piyano eşliğinde yani onu biraz böyle şey aldık kendimize mihen kaldık. ama biraz daha belki hızlı çalmak gerekiyor şimdi çalışıyoruz parçayı biraz daha da belki ileride hızlı çalarız. Tamam. Dinliyoruz Müzik Harikasınız. Şu anda sen araştırma görevlisi olarak çalışıyorsun, değil mi? Biraz söz eder misin? Kaç yıldır akademik dünyadasın, Onur? 2014'ten beri. 2014'te Yani başladı. 9 yıl oldu mu? Kuz yıl. Tabii. Nisan 2014'ten beri. Eskişehir hı hı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Filo olarak Mayıs 2019'dan itibaren hı hı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Konservatuvarda hocalığı yapmaktayım. Hı. Öğrencilerle çalışmayı seviyorum. Hı -hı. Özellikle e, bu işi meslek olarak seçmeyi e, çalışan ve kendini adayan öğrencilerden çok şey öğreniyorum ve onlarla çok şey paylaşıyoruz. Harika, harika. Akademik eğitimin dışında da sen e, önemli gitarcılarla çalıştın değil mi? Biraz bahseder misin? Masterclass sınıflar. Türkiye'ye gelen insanlar vardı, yabancı gitarcılar. Bunların bazıları mesela Peterson. Marco Tamayo, yani Erik Petersen Norveçli. Sonra Đojčinović, Sırbistanlı. Ee, Möller, de... Möller. Yovan, Johann, Yovanes Möller, bizim generasyonumun bir gitarcisiydi. O da maslaklas vermeye gelmişti. Ondan, ondan da, onda da çalışmıştım. Evet. Cem Duruöz. Cem Duru Duruöz'un Antalya'da bir maslak master... ustalık sınıfı vardı iki haftalık. Onda çalıştım. Evet. Bir de bu gitar yarışmalarının hani müzisyene ya da gitarci, gitar sanatçısına katkıları ne oluyor? Yarışmanın temel mantığı çalan gitarcıların diğerleri arasında sıyrılmasını sağlamak için yapılmış bir düzen aslında yarışma. Hı -hı. Yarışmanın iyi tarafı bir gitarcının stres yönetimini başarması. Hı -hı. Yani yarışmada çaldığınızda belli bir hedefiniz var. Bir hedefi elde etmek istiyorsunuz ve o hedefi elde etmek için de belli kriterleri yerine getirerek çalmanız gerekiyor. Hı -hı. Yani konser gibi rahat olamayabilirsiniz. Tabii. O kriterleri yerine getirmek için de belli bir stres altına giriyorsunuz. O stresi Yönetmeyi sağlar yarışma iyi tarafından bakarsak hı hı. kötü tarafından bakarsak hani bir yarışma gitar yarışmada çalan bir gitaristin konserde de konserde asıl iyi performans verip veremeyeceği birazcık şüphelidir değişkenlik gösterir hı hı. bu da kötü tarafı anladım peki günümüz dünyasında var mı böyle önemli yarışmalar A, var tabi var hı. yani Amerika'da kuzey Amerika'da e, Guitar Foundation America adına bir vakıf var. Onun düzenlediği Kuzey Amerika'nın çeşitli yerlerinde her sene farklı yerlerinde düzenlediği bir yarışma var. Çok kapsamlı ve önemli en prestijli yarışmalardan biri. Bunun dışında Avrupa'da İspanya sanıyorum. İtalya İtalya Kuzey İtalya'da Michele Pitaluga yarışması var. Bir şeyden biri düzenleniyor. Evet, evet. Onun dışında İspanya'da Francisco Tarrega'nın Adana yapılan bir yarışma var. Beni Kasim'de. O da aynı. 60'lardan itibaren düzenlenmiş. Bunun dışında birkaç tane daha var. Sorun yok. Peki Türkiye'de bildiğim kadarıyla Bilkent ve Hacettepe yarışmalar düzenliyor. Hacettepe Üniversitesi'nin yarışmaları vardı eskiden. iki yılda bir düzenlenen ama Bilkent'inki yarışma değil. Bilkent'te çok değer verdiğimiz Hocamız Kaan Korad'ın düzenlediği bir festival var. Bilkent Gitar Buluşması diye. Hı hı. 2006 yılından beri, yani yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılından beri düzenleniyor ve bizim Türkiye'deki gitar sevde ve ve mesleği icadenlerin hı hı. buluştuğu bir ortam Ankara'da her sene. Çoğunlukla Ankara'da. Çok güzel. Her sene buluştuğumuz bir ortam. Peki. Sağ olsun. E... Bundan teşekkür ediyoruz kendisine tekrar. Eyvallah. Repertuarında Latin Amerikalı bestecilerden de çok sayıda eser var. Bir örnek dinleyebilir miyiz Onur? Tabii. Besteci Agustin Barrios, Paraguaylı besteci. Buna Limosna por el Amor de Dios, Tanrı aşkı için sadaka. Selim ve Kerim Altınok'la ne kadar zamandır dostluğunuz sürüyor? Altın 1996 olabilir. 96 evet. yılında çünkü ben onları, yani 13-14 yaşımda yine Braille Nota problemi yüzünden telefon açıp elinizde nota var mı, hangi notalar var, nereden bulurum diye sorduğum zamanla başlıyor, telefonla konuşmamıza başlıyor. Ben Onur'un bir telefon açtığını hatırlıyorum. Yani herhalde 11 yaşında falan gibiydi. Yani demek ki 30 yıl falan mı geçmiş yaklaşık? Yani, yani 95-96 olmalı. Evet, yani demek ki 30'a yakın. Böyle tabi o zaman bir çekingen bir genç bir şey, yani minik bir çocuk diyelim evet. ama müzik aşkıyla yanan bir çocuk bir şeyler sorduğu e, kabağın otayı ilgili o zaman bizler de tabi e, meraklıyız kabağın otu kullanıyoruz işte öğrenmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar da ulaşabildiğimiz arkadaşlara da e, hani göstermeye çalışıyoruz. İlk şeyimiz öyle başlamıştı temasınız. Sonra da zaten koromuza davet etmiştik. Sonra bana haber gönderdiler. Kendileri söylemedi. Tanıdığımız, ortak tanıdığımız biri aracılığıyla haber yolladılar. Dediler ki böyle bir koro var. Gelmek ister mi? İster Hı -hı. misin? Çok güzel. Ben de olabilir ya da nasıl olur onu araştırdım. Yani çok Kaç sene. Oldu. Onur koroya birkaç sene devam etti. Sonra da işte şef şef olmuş olmuş, şef olduk. Olduk. Evet. Biz bu sefer Koron'da onun öğrencisi olduk. Ne güzel. Ya şöyle 1982 doğumluydun değil evet. mi Onur? Evet. Bizler de 62'liyiz 20 yıl. Evet arada bir kuşak fark değil var. Mi? Evet, ama ne güzel yani birlikte işler yapıyorsunuz. Bir eser arası verelim mi? Bir gitar eseri Onur ne var sırada? Sen anons eder misin? Tabii. Besteci Leo Brewer. Kansiyon de Kuna. Bu parçanın melodisinin bestecisi Eliseo Granet balı. Brewer o melodiden esinlenerek bu düzenlemeyi yapmış. Hekim ayında Selim Altınok'la yaptığınız konserin repertuarını nasıl belirlediniz? E aşağı yukarı biz bir seneye yakın bu online olmak üzere Skype üzerinden böyle sesler aynı anda tabii. gitmiyor falan. Böyle evet. bir çalışma yaptık. Birkaç defa da yüz yüze sağ olsun Onur geldi Canan'la birlikte eşiyle. Hı hı. İstanbul'da Ankara'dan geliyor. Kış demedi, yaz demedi yani buluştuk. Şimdi konserimiz de tabii Hekim ayındaki konser İngilizler için festivalinde oluyor. Şimdi Hı -hı. önümüzdeki e, aylarda da farklı yerlerde yine konser devam Planlıyoruz, yapmayı planlıyoruz. Evet, çok güzel. Yani, Kasım ayında güzel sanat ben şey, liselerinde. Ben baktım az birkaç gün önce Kasım Hı -hı. ayında biz bir resital listesi ayarlamışız. Yani Hı -hı. o dönem geçen 20, 2022 ...kasımda başlamışız aslında biraz. Hı -hı. Ara ara işte çalışarak online çalışarak birkaç kere yüz yüze gelerek. Çok o, güzel. O resital programını hani şey aynı zamanda repertuarı nasıl listeleyebiliriz, sıralayabiliriz, neler çalabiliriz e dikkatlice İlite baktık. Birlikte karar, karar verdik. Yani. Hani repertuarda neler var aslında elimizde şu an neler var Hı -hı. onu söyleyebilirim. Gerçi, daha doğrusu Engelsiz Erişim Festivali'nde çaldık geçen senin tamam. bahsettiğin. Hı -hı. Hı -hı. 14 Ekim'de. Orada çaldıklarımız mesela Vivaldi'nin concertosunun tamamı Hı -hı. Hı -hı. Vittorio Monti, Çardaş Hı -hı. Rossini La Danza eseri Hı -hı. parçası. Horace Takato Rum Envestici Dinikun'un parçası. Dinico, Dinico. Sonra bir de Brahms'ın Macar Dansı No 5 var. Hı -hı. Unuttuğum güzel. var mı? Hatırlıyor Unuttum. Onun için tabii çalıştığımız, çalıştığımız eserler var. Tamam. Schubert'in Schubert tamam. Muhammed Müzikal diyebildiğimiz eseri. Eser. İki numarası Mesela, var. Ben, var. Bu <gülüyor> projeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum tabii. ben Kerim şimdi biz serinle tabi sürekli ikili olarak mandolin, gitarla işte veya şarkı söylerek bir şeyler yaptığımız için Aha. şimdi bu konserin afişini yerlerle yerlerde paylaştığımızda şimdi işte bana diyor ki arkadaşlar ya abi sen yok musun bu projede diyorlar yani falan işte sen sen de biraz gitar çalıyorsun falan ben de diyorum ki ya ben bu parçaları bilmiyorum e, hani ben belki bu parçalara bir Aha. hafif müzik anlamında biraz eşlik edebilirim ama Onur'un e, bu parçalara olan eşliği bu eserlerin orijinal evet. piyano partisinin Hemen hemen bire bir gitara uyarlanmış. Abi. Çok güzel. Selim de işte keman partilerini onları çalışıyor, Hı -hı. çalıyor. Hı -hı. Ve eserler gerçekten çok duyuş, anlamı çok güzel. Hem de çok ciddi, Hı -hı. klasik, zor eserler. Mandolin gitar için eserler var aslında yazılmış. Ama evet. biz onların hiçbirisine bakmadık. Yani biz Anladım. kendi sevdiğimiz Şeyi çalmayı, uyarladınız. çalmayı, uyarladınız. çalmayı evet. istediğimiz eserleri uyarladık. Tamam. Bir müzik arası daha verelim mi? Selim Altınok'la birlikte yaptığınız mandolin gitar kilsinin... Bir eserini dinleyelim mi? Tabi, tabi. Besteci Franz Schubert, ıı, onun yani piyano için yazmış olduğu Mahmut Müzikal adlı altı parçadan iki numarayı Hı -hı. dinleyeceğiz. Bunu tamam. ama beraber şimdi Hı -hı. çalalım. Yani şimdi ve burada Açık Radyo'nun motosunu uysun e ve enstrümanlarımızı alalım burada çalalım. Tamam, tamam. Canlı canlı çalalım. tamam. de ben şeyi merak ediyorum. Hani bu büyük orkestralarda piyano ve kemanın solist olduğu e, eserler yapılıyor ama gitar sanıyorum bu konuda biraz daha geride kalıyor değil mi? Bu volümünün düşük olmasından dolayı bu nedir olur? Ama ondan değil bence. E, piyano, keman, violonsel ya da yağ, yağlı çalgıların tamamından bahsedebiliriz. Ya da üflemeli çalgılar, e, nefes çalgılar, fagot, Hı -hı. flüt, e, klarnet gibi. Bu enstrümanlar ee, aşağı yukarı 300 yıldır ya da 400 Doğru. yıldır orkestraların içerisinde 1650'lerden beri günümüz orkestrasına benzer orkestralar başlıyor çal çalışmaya çalmaya. Hı. Yani belki 1600-1750 arasında telli çalgılar gitara benzeyen lavta gibi telli çalgılar orkestralarda çalıyordu ama 1750'lerden sonra o da ortadan kalktı. Ve orkestralar e, yaylı çalgılar ve fleveli çalgılar olarak birlikte çalmaya devam ettiler. Doğru. Solist olarak hı hı. E, gitarın yer al, daha az almasının nedeni yani belki camia ve klasik müzik Hı -hı. topluluğu içerisinde enstrüman topluluğu içerisinde gitarın e, bizim içinde bulunduğumuz ve sevdiğimiz kadar diğer insanlar tarafından e, kabul görmemiş olması olabilir Hı -hı. bu sadece bir tahmin Hı -hı. belki hani bilinmiyor olabilir fazla Hı -hı. keman da violonsel ya da piyano repertoarı kadar bilinmiyor olabilir bir etkisi daha var büyük besteciler, orkestralar önemli büyük bestecilerin eserlerini çalmayı ya da seyircilerinin işte daha tanıdık hı hı. tanıdığı eserleri çalmayı tercih edebiliyorlar. Hı hı. E, gitar için büyük bestecilerin eserleri çok azdır. Yani Mozart'ın Mozart'ın evet, Mozart ya da Beethoven'ın ya da Vivaldi'nin var görünür ama o aslında bir uyarlamadır. E, Mendelssohn'un ya da Wagner'ın herhangi büyük, bildiğimiz büyük bestecilerin seyirci tarafından bilinen büyük bestecilerin gitar Hı. eserleri yoktur aslında Anladım. solist solo gitar eserleri de yoktur o yüzden gitar çok fazla e, orkestrada kullanılmaz Peki. solist olarak Peki. ama ama şöyle bir şey söyleyeyim Hı. yani yılda orkestralar Türkiye'de kaç konser verir ki 12 13 Hı. bilemiyorum solist olarak bazen gitara yer verirler. bir kere senede bir Hı. ya da iki senede bir ve o gitar eseri de çoğunlukla Rodrigo'nun Aranjuez konçertosu olur. Hı hı. Ve Aranjuez konçertosu da klasik müzik dağırcında en çok çalınan eserlerden biridir. Rodrigo. Evet doğru. Peki şey 20. yüzyılda gitarist olmayan besteciler var mı Onur? Yani Var. Yani... Gitar için eser yazan çok gitarist olmayan besteci var. var. Değil mi? Peki sen beste yapıyor musun? Var mı besten? Yok hayır. Yok benim. Hı, Hı Yani düzenleme yapmayı istiyorum. Onu bile zor yapıyorum. Peki şey Türkiye'de klasik gitarın çağdaş bestecileri var mı? Var. Hı -hı. var. Olmaz mı tabii Hı -hı. ki var. Yani isim isim sayabilirim. Unuttuğum isimler de olabilir. Onlardan da özür dilerim. Safa Yapram. Var Yapram. Ceyhun Şaklar var. Hı -hı. Bir de genç koray sazlının eserleri var birkaç tane. Bir de uluslararası da genç yetenekler var. Mesela ben Celil Refik Kaya'yı bir dönem takip etmiştim. Evet. Ee, gerçekten gerçekten Türkiye için bir şanstır Yani Celil Refik Kaya'nın olması. Hı -hı. Önemli konsay gitarcılardan biridir. Yani şu anda en popüler önemli konsay gitarcılardan tanınan popüler biridir. Bir de sen hani başka de... gitarcılar da var tabii Türkiye'de. Tabii, yani e, gayet işini iyi yapan ve kalifiye olan çok iyi müzisyen olan gitarcılar evet, da var. Ahmet Kannezi var mesela değil mi? Sanıyorum yakınlarda Hatta yeni bir şey. E, çok çıkaracak sanıyorum. Evet. Geçen gün gördüm internette bir paylaşımını. Bir müzik arası daha verelim mi? Yine birlikte yaptığınız bir eseri. Dinleyelim mi sizden? Tabii. Rummen besleci Grigoraş Diniku. Onun e, yazdığı Hora Staccato adlı eseri. E, gitar ve mandolin düzenlemesini Hı. çalıyoruz. Selim Altınok, Onur Yılmaz'dan dinliyoruz.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 Repertuarında Onur sen popüler eserlere çok yer vermiyorsun. Hem solo ve hem oda müziği olarak. Rönesans'tan günümüze geniş ve oldukça da cesur bir repertuarın olduğunu biliyoruz. Nasıl belirliyorsun repertuarını Onur? Soruyu ikiye bölmek istiyorum. Birincisi popüler derken kastettiğimiz hani e, popüler müzik, pop müzik ya Biz, da rock müzik. Mesela dinlemedim ben senden hiç. Aran <gülüyor> yani çalacak ortam olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. öğrenciler arası öğrencilerin içinde çalıyorum evet, tabi de evet. onun için çalacak ortam olmamıştır evet. ondandır Anladım. gitar repertuarımı belirlerken çeşitli nedenler olabilir proje konseri yapmak istiyor olabilirim o proje konserin üzerine gitmiş olabilirim mesela Tanrega ve Barrios iki gitarist besteciden seçmeler yaptığım son konser proje, proje gibi Hı -hı. repertuarı gibi Hı -hı. ya da geçmişte ...buna benzer proje konser repertuar yapmış olabilirim. Atıyorum Latin Amerikalı besteciler falan... Bravo, gibi, <gülüyor> Lauro falan... Yani ...Ariel Ramirez gibi. Bu Rönesans ve günümüze dediğimiz şey... ...yani okuldan sonra da... ...bilinmesi gerektiğini düşündüğüm meseleleri çıkarıp... Anladım. ...dişifreye, çekmeceye koyduğum... ...anazaya koyduğum eserler olduğu için öyle diyorum. Anladım. Normalde şey olabilir... ...yani bir piyanist ya da kemancı... ...repertuarları geniş olduğu için... ...belli bir repertuar konusunda... ...uzmanlaşmayı tercih edebilir. Atıyorum bazı piyanistler klasik stil... Mozart, Beethoven gibi stillerde çalmayı tercih edebilirler. Bazıları daha çok 20. yüzyıl eserleri çalmayı tercih edebilirler. Böyle uzmanlaşma var olabilir. Gitarı da bu pek ya, oluyor mu bilmiyorum. Ben uzmanlaşılmamasını, her şeyin de çalınması gerektiğini düşünenlerdir. Düşünenlerden. Ve her şeyin bir şekilde araştırılması ya da düşünülmesi, çalınması... Hı -hı. ...üzerine kafa yorulması gerektiğini pek çok eserin Hı -hı. inananlardanım. Hı -hı. Günde kaç saat gitar çalıyorsun? Yani hiç çalışmadığım bir gün gitar elimde yarım saat ile bir saat arası oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Çok çalıştığım bir gün ortalama 4-5 saat... Hı -hı. Olabiliyor. 5-6 saat. 6 saati bulmadan çok fazla. Çok Selim, Kerim Altınok dışında bir de kontür bas ikilim var değil mi? Gitar kontür bas. Vardı bir zamanlar. Şu anda devam etmiyor mu? Yok hayır devam etmiyor. Çünkü Ardaşes Agoşyan'la kontür <gülüyor> bas sanatçısı <gülüyor> onunla 2009'da başlayıp birkaç konser verdik. O 2011'e kadar sürdü. Daha uzun süren ortaklıklarım var. Çok hmm. değerli arkadaşlarımla yaptığım ortaklık var. Mesela Behzat Cem Günenç'le yaptıklarımız <gülüyor> var. <gülüyor> Onun çıkardığı Music of Yeprem albümü. <gülüyor> Sefa Yeprem. Safa Yeprem müzikleri. Birinci <gülüyor> volüm albümünde çaldık mesela. <gülüyor> Onun dışında başka projelerimiz de olacak. Ya daha doğrusu çalacağımız parçalar da olacak. Eserler <gülüyor> de olacak. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında çok kadim bir dostum var. Onunla İbrahim Güleç. O da benim gibi araştırma görevlisi. Onunla çok eskiden tanışıyoruz. Onunla yaptığımız iki gitar parçalar, konserler var. Çok güzel. O, bunun dışında oda müziğini seviyorum. Hani keman gitar, iki gitar, hı. gitar kontr, bas. Oda müziğini seviyorum. O yüzden Çok ortaklık he. denk gelirse seve seve yapmayı açır istiyorum. Peki şey albüm yapmayı düşünüyor düşünüyor musun solo albüm? Ya da bu çalıştığın ikiplerle birlikte? 2024'te düşünüyorum solo albüm yapmayı. Yani var, aklımda bir şeyler var. Hı hı. Kesin, henüz kesin olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum. Hı. Selim, Kerim Altınok'la devam edeceksin yine tabii değil mi? Bizim konuşmalarıyla. Kerim Altınok'la bilmiyorum ama Selim <gülüyor> Altınok'la tamam, bak, <gülüyor> bak senden alacağım var? Oriental Granados'un <gülüyor> eserini beraber seninle içe <gülüyor> alacağız. Yani şey, o, ortaklığımız şöyle. Gitar. Ortaklığımız <gülüyor> şu şekilde. <gülüyor> Selim Altınok'la repertuarı çalışırken yani 5 kere 6 altı, altı tane ya da 5 tane eser çalışıyorsak <gülüyor> Kerim Altınok'la da bir tane eser çalışıyoruz. Ortalama <gülüyor> böyle enge tutturuyoruz. Granados'un Danza Española serisi var. 10 sayısını unuttum. 10 12 olması lazım. 12. Onun iki numarası oriental. Onun çalışır Onu inşallah Ermenç. Kaydımızı sen yap. <gülüyor> tamam. Seve seve. Seve seve. Yani bu arada ben bir şey ilave istiyorum. Tabi. Onurla mandolin gitar projesini çalışırken e, ben çok şeyler öğreniyorum. İşte, Bivaldi nasıl çalınır. Barok dönemi. Çok güzel. nasıldır. İşte ...klasik dönemin uslubu nedir... ...beraber oda müziği yapıyoruz aslında biz... ...ve oda müziği dersi de verdiği için... ...onu şu an konservatuarda... ...yani o, oda müziğinin de şartlarını... ...birlikte nasıl nefes alınır girilir gibi... ...yani her noktasında ve her çalışmanın ...sonrasında büyük bir şeyler kazandığımı... çok güzel Umur yani Yılmaz sadece bir klasik gitarcı değil... Çok iyi bir müzisyen. Bir koca ve çok Tabii. çok müzik dinleyen bir müzisyen. Evet. Bu her müzisyen çok, çok müzik dinlemez evet. maalesef. Evet. Ve e bizden... gitar düşmez. Öyle i̇ki saat, bir saat diyor ama ben ne zaman telefon açtıysam onur hep elinde bir gitar. Konuşurken de gitar çalar. Düşünürken aklıma bir an bir şey geldiğinde gitarı elime alıp çalarım. Yani sadece, sadece Hı -hı. E, rutin bir teknik Hı -hı. çalışma ya da Hı -hı. rutin bir eser çalışması değil. Biraz keyif almak için de çalarım. Hani eşimle beraber müzik yapmak için de çalarım. Çok güzel. Yani ona şarkı söyler, sevmeyi, söylemeyi sever. Hayır. Ben de ona eşlik etmeyi seviyorum. Tamam, o zaman bir sonraki programda <gülüyor> ikinizi konuk edeceğim. Eşimle tamam olur? Kısmetlik bakalım. <gülüyor> ya şey çok güzel tabii. Üçünüzle muhabbet ama programında bir süresi var. Sonuna doğru geliyoruz. Dinleyenlerimiz seni nasıl takip edebilir? Sosyal medyada. Sosyal medya konusunda çok istekli biri değilim. Yani Facebook kullanmıyorum. Yani Hı -hı. hesabım var ama evet. kullanmıyorum. Instagram yeni yeni biraz kullanıyorum. Youtube, YouTube videoları var Hı -hı. ama benim kanalım aktif değil. Anladım. Aktif, aktif Anladım. etmedim. Yani sosyal medyadan takip etmeleri kolay olmayabilir. Belki Instagram üzerinden duyurular takip edebilirler. Konserler konusu tamam. olduğunda. Tamam. Programın sonuna geldik. Selim, Kerim, Onur için ne diyebilirsin? Valla dediğim, de? dediğim gibi yani çok müziğe aşık enstrümanına, mesleğine Aşık bir insan. Gerçek bir müzisyen ve bu bilgisini de her zaman çok iyi Ör vermeye öğrencilerine, Ben de dediğim gibi işte bir öğrencisi oldum aslında. Güzel. Dolayısıyla ona dokunan bence çok şey kazanır. Onunla çalışan çok, çok şey öğrenir. <gülüyor> çok teşekkür ederim Selim Altınoğlu'nun sözleri için. Ben de beraber çaldığım tüm insanlar gibi Selim Altınok'la birlikte çalmaktan çok keyif alıyorum. Prova sırasındaki performansından sonra konserde onu bir üst seviyeye arttırabilen ve yani provada, provada gerçekten acaba bu eser olur mu diye konuşulurken konser sırasında resmen Çin'den bir canavar çıkan <gülüyor> yani o tarz bir bandolinciyle karşılaşmak çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Kendisiyle çalışmaktan da keyif alıyorum. Sizlere ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyorum Selim. Kerim. Ee, onurcığım sana da çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadığın. Ben teşekkür ederim abi. En sonunda oldu. programı gerçekleştirebildik. Aynen. Yine devam ederiz. Bu yani seyimlerde bu dördüncü programım sanıyorum. Dört mü beş oldu belki. Keza evet. seninle de gelecekte de konuşmak isterim. Yani o anlamda da çok mutlu olurum. İnşallah. Ee, Babil'den sonra programının kayıtlarına programı YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Ee, kanalın kapak fotoğrafının altında programın arşiv linki var. E, Babiden sonrayı Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından da e, takip edebilirsiniz. Programı hangi eserle kapatalım? Francisco Tárrega besteci. Hı -hı. E, eserin ismi Capriccio Arabe, Arap Capriccio. E, program destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Bu kaydı yayını hazırlayan Açık Radyo'nun teknik ekibine ve bu yayını sizlere ulaştıran sevgili Andre Gritli'ye çok teşekkür ediyorum. Haftaya Pazartesi 13'te. Radyolarınızın başında yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay, Selim, Kerim Altınok ve Onur Yılmaz hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümmen Gürçay